4- Bağırmak, ses yükseltmek, yahut konuşanı tehdit etmek, yahut psikolojik olarak onu bozmak, fikrini dağıtmak, yahut malayani konuşmakla zamanı öldürmek. Zira bir meclistekiler edebli oturup edebi bozmazlarsa melekler o meclislere selam verirler. Edeplinin kalbine iyi ilhamlar sokarlar. Eğer haya, edep Teslimiyet, samimiyet, muhabbet bir mecliste varsa, melekler o mecliste oturanların günahlarının bağışlanması için şefaat ederler. Muakabat melekleri hangi mecliste bu beş ahlakı görseler, o mecliste oturanları manen irşat ederler. Kıyamette onlara şahitlik yaparlar. Meclisin bu beş ahlakta bulunduğunu Allah Teala'ya arz ederler. Allah Teala da o mecliste oturanların bütün günahlarını afu eder. Ve meleklere onlar benim için oturdular. Benim için oturanların günahlarını da afu ettim. Siz de şahit olun buyurur. Aksi takdirde yani haya, edep, teslimiyet, samimiyet, muhabbet bulunmazsa melekler o meclisten günahların kokusundan dolayı Aleyhde şahit olarak dönerler. Dolayısıyla meclise şeytan müdahale eder. Oturanların kalbine altı kötü huy telkin eder. Ayıp araştırma, nefret, buğuzlaşma, inkar, yalanlama hissi ve gafleti kalplerine ilka eder. Böylece meclis dağıldıktan sonra birbirlerinin aleyhine dönerler. Artık her birisi bu altı ahlaktan birisiyle bil fiil diğerine hucum eder.